Kentin tozu Kent Hakkı üzerine konuşmalar Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Baysal Baysal İntin tozuna hoş geldiniz. David Harvey'den bir alıntıyla başlıyoruz. Harvey Orta Doğu'da ve özellikle Abu Dabi ve Dubai'de ortaya çıkan mega kentleşme projelerinden bahsederken şöyle diyor: "Artığı mümkün olduğunca en göze çarpan, toplumsal olarak en adaletsiz ve çevresel olarak en savurgan yollardan silip süpüren, bazı yönleriyle de suç denecek derecede absürt, dikkat çekici ve şaşırtıcı kentleşme projeleri ortaya çıkmıştır." Evet, bugünkü konumuz devasa maliyetli mega projeler. Hem ekonomik hem çevresel hem de sosyal maliyetleriyle yaşam alanlarımıza dayatılan bu gereksiz ve büyük projelerin mantığını tartışmaya açıyoruz. Araştırmacı gazeteci yazar Sayın Mustafa Sönmez bugün bizlerle. Gazeteci yazarlık uğraşına paralel olarak ilk 1977 yılında yayınlanmış Türkiye Ekonomisi üzerine 20'nin üzerinde kitabı bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi projelerin mantığı dedim ama mantıksızlığı mı desek işte 27-29 Temmuz tarihlerinde Stuttgart kentinde uluslararası bir etkinlik oldu. Dünyanın dört bir yanından gelen eylemciler, iktidarlar tarafından dayatılan ve gerekli, gereklilikleri ve yararları çok şüpheli mega projelere karşı üçüncü kez bir araya geldiler. Dördüncü buluşmada seneye daymış. Dayatılan ve gereksiz büyük projeler diyorlar. Ya da beyaz filler. Yani devasa yer, yer işgal edip çevre ve doğayı katleden projeler. Şimdi İstanbul bağlamından bakarsak ne düşünüyorsunuz? Bence bize göre... Manasız beyaz filler hı hı. ama bunun mucitleri ve icraatçıları açısından son derece anlamı olan, hı hı. gereği olan projeler. İstanbul için dayatılanlara baktığımızda hı hı. bunun hemen altında gerçekten sermaye birikimini sürdürebilmenin Hı hı. E, neredeyse e, olmazsa olmaz e, koşulları olarak e, ortaya çıkıyor. Çünkü Türkiye'de e, gerçekten de sermaye birikimi e, her anlamda inşaata odaklı e, bir şekilde e, köşeye sıkışmış ve oradan başka bir ilerleme hı hı. imkanı hı hı. bulamıyor kendisine. Dolayısıyla bu projeleri icat edenler bunu bir çılgınlık ya da başka bir şey için değil, sermaye birikimini sürdürmek için mecbur hissediyorlar hı hı, buna. Hı. Burada özellikle İstanbul'un kuzeyine yönelik evet, tehditleri hemen, üç, dört hemen büyük proje, var, proje, yani üçüncü köprü, üçüncü havaalanı, Oraya işte düşünülen şehir kanal, kanal pro projeleri, ettim, evet. evet bunlar hepsi tamamen arkasında, özellikle iktidara yakın sermaye gruplarının olduğu ve onların önünü açacak, onlara yeni bir iki getirecek projeler. Bunlar Ama, pardon çok büyük maliyetli projeler aslında değil mi? Şimdi, şimdi ben şöyle bak, 152 milyon euro mesela işte şey havalimanı projesi. Evet, i̇şte hep böyle milyar milyarlık eurolar konuşuluyor daha, mi? daha, daha büyük aslında mesela o üçüncü havaalanı işte yakın zamanında hangi taşı kaldırsak altından çıkan. Lima, Limak, Cengiz. Colin ve Cengiz evet, bu üçlü. Evet. Bunlar mesela en son elektrik dağıtım özelleştirmelerinden de dört bölgeyi aldılar. Biri İstanbul Avrupa bölgesi olmak üzere. Cengiz'in Haliçport'ta var. Haliçport'u evet. esas şey aldı. Fatih Tamince yani bu Star gazetesinin sahibi Aha. olan, Riksos'un sahibi Aha. olan ama diğerlerinin şimdiye kadar özelleştirme idaresinden olsun başka tür kamu kuruluşlarından olsun aldıkları çok önemli ihaleler var. Bir de en son biliyorsunuz Akşam gazetesi ve SkyTürk o medya grubunu temezhep eden bu gruba hı hı hı. devrettiler. Hı hı. Bu da onların başbakan'a bir jesti olarak. Hı, hı hı. Şimdi o havaalanı projesi hı hı. özellikle çok büyük bir proje ve ekonomikliği de ayrıca tartışılan bir proje. Çünkü Telaffuz edilen rakamı e, göğüsleyebilmeleri çok kolay değil. Bu konuda Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir inceleme yapıldı. Betam e, bir inceleme yaptı. Seyfettin Gürsel'le arkadaşları hiç ekonomik bulmadılar. Buna rağmen o proje dayatılmış vaziyette. E, ve ben o projenin mimarıyla e, bir, bir panelde yan yana geldim. E, i̇smi sizin de ama şu an soy ismini hatırlayamayacağım. RASEC, değil e, mi? RASEC e, RASEC, evet, RASEC, RASEC doğru. E, Bana, e, yani bu panelde e, bu projeyi aslında nasıl mütevazi bir proje yapmak e, gerektiğini e, ama Başbakan'ın e, itirazla ve e, mimarı da e, epey bir aşarak Aha. daha Aha. E, iddialı ve ihtiraslı bir proje haline getirdiğini e, anlattı. E, şimdi orada... Gerçekten de çok üçlü bir şey var, saldırı var. Daha doğrusu mantık dışılık hı hı. var aslında, itiraz var. Bir bir kere bölge yüzde seksen beş hormonluk yani, alan evet. Yani, evet. ve İstanbul Çevre Planı hı hı. ki plan bildiğiniz gibi İstanbul'un anayasasıdır. Anayasası, yani evet. orada hiçbir şekilde o bölgeye dokunulmayacak diye hı hı. bir kırmızı çizgi varken o elinin tersiyle iterek oraya hem köprüyü, hem, hem havaalanını, hem de işte kanal ve oraya iki şehir böyle şeyler hı hı. planlamış vaziyette. Bir ormanlık alana, yeşile, su azalarına, doğrudan doğruya bir saldırı var. Hı hı. Yani Doğu Batı yönünde gitmesi gereken, gelişmesi gereken İstanbul'un biz rant Tur'una, Kuzey Ormanlarına saldırısıyla mı? Kesinlikle ]laşalım? öyle. Öyle ki bu Başbakanın zaman zaman böyle ifadeleri de yer almış aslında arşivlerde. Yani 3. köprü yapılmayacak, evet, evet, işte evet. kuzeye girilmeyecek falan. Bu hem kendi belediye Cına başkanlığı sırasında evet, evet hem ilk icraat yıllarında. Fakat dediğim gibi öyle bir yere geldi ki buradan ilerletmek zorunda Hı -hı. hissediyorlar. Hı -hı. Çünkü Türkiye'de gerçekten sermaye birikimi artık ancak inşaatla ilerleyebiliyor. Bunun alternatifi sanayi, ihracatçı, sanayici olmaktı. Bunu beceremedi Türkiye. Hı -hı. Beceremeyince geriye inşaat kaldı. İşte bütün kentler Hı -hı. o anlamda betonlaştırılıyor. Evet. Doğa alanı bir de Doğal değil misiniz? alanı evet, de Şimdiye bunu, kadar bu, bu alınmış da. ruhsat Hı -hı. 1 milyar metrekare yani bu, bu inanılmaz bir şey. Bunun %20 Beş kadarı İstanbul'a ait, ikinci sırada Ankara var ve sonra diğer kentler var. Yani sadece İstanbul'da hı hı. görmüyoruz bu taşlaşmayı. Bu bütün dokuya, Türkiye dokusuna sirayet etmiş olan bir hastalık ama ancak böyle sermaye dönebiliyor. Buradan yol alabiliyor. Hı hı. Tabii bunun da sınırları ve sonu var aslında bu kadar dipsiz bir kuyu değil. Ama e, bu mega projeler e, gerçekten e, tamamen özellikle başbakana yakın e, ve sürekli e, AKP fideliğinde e, büyütülen, geliştirilen hı hı hı. sermaye içinde yaratılmış olan e, projeler. Şimdi bu projeler aynı zamanda şeyle yapılmıyor mu? Tamamen e, dışarıdan finanse edilerek, borç alınarak? Yapılmıyor mu? Yani o zaman buradaki mantık ne, ne oluyor? Hani hem şey borcu kapatıyoruz buradan projelerle borç açıyoruz. Yok şimdi yeni bir e, model geliştirdiler. Kamu özel ortaklığı adı altında. Ha, bu yap işlet devret. Ee, gibi, onun gibi Aha. bu e, eskiden 19. yüzyılda e, sık yapılan bir şeydi. Yani e, diyelim bir yabancı şirkete demir yolları e, 49 yıllığına. Yapım hakkı veriliyordu ee, Ve ondan bir para alınıyordu hı hı. Sonra 49 yıllığına O e, şirket gelip demir yollarını yapıyor İşte sağlı sollu e, Şu kadar metrekare alan içinde çıkan Madenleri işletme hakkını da devralıyordu Böyle bir imtiyaz hı hı. hakkı Şimdi bu üçüncü havalanda da ya bu Baghdad demiryolu benzer... sürecinin falan birçok bir birçok o dönemdeki dengeller. o dönemdeki tamam, demiryolu demir projeleri, hı hı. hava hı hı. gazı, telefon yani 19. Hı hı. yüzyılda e, Osmanlıya giren e, batıdan giren birçok e, yatırımcı yapılan anlaşmalara benzer hı hı. bir anlaşma bu. Şimdi burada da üçüncü alanı e, bu üçlü firmaya yani Colin Cengiz ve Limaka e, işte bir 49 yıllığına bir şeye hmm. veriliyor. Yapma ve kullanma hakkı veriliyor. Ve bunun karşılığında bir şey alınıyor. Kira alınıyor. Hmm. Şimdi bunu ödemeyi kabul eden bu üçlü firma tabii ki bu projeyi nasıl hayata geçirecek? Hmm. Bu milyar milyar dolarlık bir proje. Tabii. Yapılan şey çok açık. Borçlanıyorlar. Evet. Dışarıdan hı hı. borçlanılıyor. Evet. Yani dış borçla yapılıyor hmm. bu bir çok proje için geçerli yani Türkiye'de devletten özelleştirmeden işte firma şey alanlar, kamu kuruluşu alanlar bunu kendi paralarıyla finanse etmiyorlar aslında. Gidip dışarıdan borç para alıyorlar ve o borç parayı devlete ödüyorlar. Dolayısıyla özel sektörün borçları artıyor doğru. Özel sektörün şu anda 250 milyara Yakın milyar hı hı. dolar hı hı. bir hı hı. dış borcu var özel sektörün 100 milyar dolar da devletin var hı hı. 350 milyar dolar bunlar dış borç olarak devletin ayrıca içeride içe, e, içeriden yaptığı borçlamalar hı hı. var Türk Rası karşılığı olanlar. Ama Türkiye'nin toplamda 350 milyar dolar bir dış borcu var. O IMF borcu bunun %5'i bile değil. Yani, yani IMF bir, borcunu tasfiye bir etmek. Bir gibi. Kesinlikle gibi, yani bu, bu çok e, insanlar çünkü e, borç deyince işte dışarıya bağımlılık deyince Hı -hı. sadece İMF'yi anlıyorlar. Halbuki IMF borcu çok istisnai durumlarda yapılan bir borçlanmadır. Ve toplam içinde payı %5'ten ibaretti. O tasfiye edildi. E, sanki Türkiye'nin dış borçları tasfiye edilmiş gibi bir. Ahlaki olmayan bir söylemle bunu uzun uzun hikaye ettiler öyle değil dolayısıyla bu mega projelerin hı hı. tabii ki altında bir dış finansman ihtiyacı var ve Türkiye'yi dışarıya borçlandırmak hı hı. var hı hı. ve öyle devam ettirmek var ama bu da ekonomik değil çünkü yani Türkiye 350 milyar dolar ve milli yedirinin yüzde 43'ü demek çok ağır bir borçlu çok, çok ağır bitti. bir borçlu. Üstelik de e, döviz kuru e, sürekli bir artış trendine girdi. E, bu bütün hesapları alt üst eder. Hı hı. Şimdi üçüncü havaalanı ile ilgili aslında e, çevre planında öngörülen e, ya Silivri tarafına e, evet, bir, bir şeydi. Evet. Havaalanıydı ve e, bununla yetenilmesi isteniyordu. Şimdi bu mega projeler tabii bir taraftan da e, esas olarak Türkiye'nin en büyük meselelerinden biri olan bölgesel eşitsizliği daha da artıracak bir hadise. Bir de başka bir projeleri yok. Bakın bunun dışında yani kaç yıldır başbakanın ağzından başka bir proje duydunuz mu? Yani bir tek bu AKP rejimine dönük bir otomobil yani Türk otomobili ne diline doladı. Koç da onu yapmadı. Çünkü şey değil rantabli değil, rasyonel değil olmayan şeyi niye yapsın adam? Ama onun dışında bakın Türkiye'nin hiçbir ne sanayileşme planı var ne e, Anadolu'da e, belli gelişme kutupları yaratmak Hı -hı. E, üzerine bir plan var. Ne e, İstanbul dışında e, işte İzmir olsun Anadolu'da e, başka kentler olsun buraya dönük e, projeler var. Hı -hı. Bakın GAP projesini bile bitiremediler yani ellerine yüzlerine evet, ulaştırdılar. Evet. Oraya işsizlik fonundan para taşıdıkları halde bırakın bütçeyi işsizlik işsizlerin paralarını taşıdıkları halde. Orayı bitirebilmiş değiller. Türkiye'ye dönük tarım projeleri yok. Zaten tarım ee, bitti. Bitti yani, yani Türkiye'nin gıda, gıda yani. güvenliği diye bir problemi ya. olacak. Yani Türkiye gıdada ithalatçı durumuna geçiyor. Enerjide çok ciddi ithalatçı ya, ve evet. orada kamuyu tasfiye ettiler. Özerle bıraktılar. Özelde eline yüzüne bulaştırıyor. Hı -hı. işte bu Hesler dağıtım, dağıtım de, firmalarından biri dedi, işi ya. götüremedi. Evet. HES'ler bütün Karadeniz'i ve ha, özellikle ha. Evet. Doğu Güney Doğu'yu evet. Tunceli taraflarını ciddi ölçüde tahrip ediyor. Yani gıda güvenliği bir yandan, enerji güvenliği Hı -hı. bir yandan... E i̇şte nükleer kuruması. santral geliyor. Japonya'dan evet, evet. ders alacağımıza tam evet, dört tane evet. mi? Kaç tane nükleer İşte Japonya'lara da şey diyor. Yani nükleer santrali <gülüyor> size verdik. Siz de olimpiyattan vazgeçin. Evet, Olimpiyatı bize öyle. verin diye böyle... Böyle çok şart, gururlu şart bir ulusa bir de evet. çok enteresan. Evet, şark pazarlıkları evet. filan bu arada yapılıyor. Ama özet olarak bu mega projeler olsun, inşaat odaklı projeler olsun... Bütün bunların üstünde bu kadar ısrarla durulması bir çaresizlik ve tükenmişlik başka projeleri yok çünkü. Hı hı, yani hı. sanayide gerçekten bir ihracatçı sanayici olmaktı Türkiye'nin aslında çıkış yolu. Orada ısrar edemediler, sabredemediler, edemediler ve tamamen Asya'nın kontrolüne geçti sanayi ihracatçılığı. Yavaş yavaş Türkiye Avrupa'daki sanayi pazarlarını hı hı. bile Asya'ya terk ediyor. Hı hı. Ve sanayicilik artık büyük sermaye grupları açısından girilir bir alan olmaktan Hı -hı. çıkıyor. Bakın büyük gruplara Sabancı işte enerjidir, enerji evet, sayla evet, ilerliyor. Evet. İşte Vestel vesaire İstanbul'daki birinci köprünün ayağına Hı -hı. diktiği ucu şey, ve evet, betonun yerine, yığını evet, ilerliyor. Evet. Öbür sermaye gruplarına bakın. Hepsi daha çok hizmet sektörü hı hı. ya da işte inşaat odaklı. Merhaba. Şimdi az önce biz Bant'tan hep birlikte Ağustos ayında birlikte yaptığımız mülakatı dinledik. Orada hakikaten öngörüleriniz çok doğrulandı. O kısmını şu anda dinleyemedik ama mesela doların artacağını işte 1.90 seviyesinde seyrediyor ama daha artacak, ekonomi çıkmaza girecek diyorsunuz. Şimdi buradan devam edersek, 3. Havalimanı için şu anda acele kamulaştırmalar başladı, karar çıktı, resmi gazetede yayınlandı. Fakat bir yandan da ekonomi tepe taklak ve yine önceki mülakatımızdan devam edersek, hani dış krediye ihtiyaçları olduk, olduğu için bu şirketlerin, ve Hı -hı. özellikle hani en başında da 3. havalimanını daha başlarken dahi ellerinde yeterince e, finans var, şey yok, e, para yok. Hı -hı. Onun için Hı -hı. şimdi bakarsak hani bu kamulaştırmalar ne için yapabilecekler mi? E, ve hakikaten dolar gittikçe daha da yükseliyor. Bu nereye kadar gidecek? Nasıl bize bir böyle tabloyu anlatıp bir de buraya bu projeleri yerleştirebiliriz? Şeyden başlarsak yani e, e, dolar e, Şoku Hı -hı. öyle böyle değil yani bunların evet. hiçbirinin Hı -hı. öngördükleri Hı -hı. bir e, sıçrama değildi bu. E, bugün işte 2.35 TL'ye doğru Hı -hı. gidiyor. E, herkes e, Merkez Bankası'nın ne kadar çaresiz kaldığından söz ediyor. E, bir kere bu bir şok. Bu bütün ezberleri Hı -hı. bozan bir Hı -hı. parametre. Bütün projeler için geçerli yani başlanmış ve başlamak üzere olan Hı -hı. bütün projeler. Ee, hele bu adına mega proje denen e, projeler için e, bu bir e, şok ve bütün hesapları Hı -hı. alt üst eden bir şey. E, dolayısıyla yani bu e, döviz kuruyla ki e, dibi de görünmüyor çünkü bu bir politik Hı -hı. kriz. Hı -hı. E, şimdiye kadar yaşanmış ekonomik krizlerin hiçbirine e, benzemiyor. Yani bu, bu politik Hı -hı. mücadele Hı -hı. Nerede bir istikrara varır yani kim yenersin hı hı. ise ancak o zaman bu parametrede bir istikrara kavuşacak hı hı. başka yolu yok. Onun için daha da gideceği söylenebilir. Hı hı. Bir, bu birinci önerme olsun. Hı hı. Ee, yani bu durumda yani başlamış ve başlayacak bütün projeleri çok ciddi dış finansman hı hı, hı. meselesi olduğu için burada yani hem borç para verecek olanlar hem de bunu evet. alacak olanlar dur bakalım haline geçecekler. Hı hı. Şimdi bu üçüncü alanla ilgili ne kadar bir dış yani içeriden finansmanın temin edileceği vesaire söyleniyordu ama hı hı. Çerden temin edilmeye kalkılırsa bile buna e, e, evet diyen banka finans sistemi hı hı. E, çok ciddi bir değerlendirmeyele karşı karşıya çünkü bu iş e, hatırlayacaksınız ki 20-22 milyar euro gibi hı hı, dehşetli hı hı. bir portföyü evet, var Evet, bu evet e, en büyük alanım. ihale diye çıktı evet, ve hı. o şeyle beraber işte üçüncü köprü vesaire yüksek portföylere ulaşıyor hı hı. bunlar. Bir de tabii biri olmadan öbürü olmayacak. Bunlar bir paket aslında. Tabii değil mi? Yani tabii. Üçüncü köprünün de doğrusu üçüncü havalimanı olmadan Hı -hı. rantabla olmayacağı tabii. bilindiği tabii. için üçüncü havalimanı bu paketin içerisine kondu. Ee, telaş belki biraz bundandır yani bir an önce Hı -hı. kamulaştırma Hı -hı. vesaire ama onunla bitmiyor yani diyelim kamulaştırma tamam ee, orada TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre ağırlıkla zaten kamu arazisini TOKİ Hı hı, ee, hı. bir işlemle kendi üstüne geçirecek kamulaştırmayla sonra Ulaştırma Bakanlarına tahsis edecek. O da yapımcı firmalara verecek hı hı. E, bu araziyi. E, fakat işte bu arazinin tahsisiyle bitmiyor iş. Yani bu, bu yangından mal kaçırır gibi nereye gidiyorlar? E, yani bu, bu mega proje hı hı. vesaire dedikleri şeyin e ,lerin doğrusu bu ekonomik hı hı, hı. çalkantı ve yükselen dövizle beraber ilerleme şansı bence çok zayıfladı. Yani burada hem yapımcı firmalar hem taahhüt altına girenler hı hı. böyle bir kurla bunu götüre, götüremezler gibi geliyor. Çünkü bütün bu hesap kitaplar hı hı. işte dolar kurunun 1.80 TL hem fazla 1.90 evet. TL olduğu evet. Şartlar Hı -hı. için düzenlenmiş. Şimdi ise bugünden 2.30 TL'ye ulaşan ve kim bilir nereye Hı -hı. Çıkacak, Ki, çıkacak. Dün şeyden, Merkez Bankası e, çok... çok büyük dolar sürdü değil mi mesela dün bir yasını? Evet, ona dün 3-3.5 e, milyar doları bir anda Hı -hı. E, yangının üstüne boca etti <gülüyor> hiçbir ama hiçbir şey yaramadı. Ya, ya, e, ya. Evet. Şeyde, yani devamında da doğrusu bu aracı bir daha... Kullanmaya heves niyet eder mi? Çünkü pek işe yaramıyor. Yaramamasını anlamak mümkün. Bu gerçekten bir politik kriz. Yani Hı -hı. bunu bu ne 2001'deki krize benziyor ne ondan önceki 94 ve e, 80 krizlerine. E, çünkü orada iyi kötü bir siyasi irade vardı filan. Böyle Hı -hı. müdahale etmeyi deniyordu. İşte IMF'den yardım istiyordu filan. E, şu anda öyle değil. Yani şu anda... E, son derece kutuplaşmış yaralmış bir devlet Hı -hı. aykıtı var. Şimdi siz Ağustos'ta birbirini kolluyor, evet. evet. Ağustos'taki öngörüleriniz tabii aslında dış şeyi de değer, piyasaları değerlendirerek de çünkü Fed'in politikalarının değişmesi üzerinden. Evet, evet, yani bu sonuçta tabii ha -ha. dış ha -ha. o hala geçerli. Yani, yani Fed, tabii şimdi Fed... çakıştı değil mi ikisi de bir de yani o da bayim e yapıyor. tabii Hı -hı. yani Ağustos'ta henüz bu politik kriz Hı -hı. patlamamıştı ama bu Fed'in politikaları. Hı -hı beraberinde içeride bir şey yaratacaktı, Hı -hı, kaynak Hı -hı. sorunu yaratacaktı, o görülebiliyordu. Bu hala geçerli ama bunun üstüne bir de şey bindi, politik Hı -hı. kriz bindi. Yani bakın son bir ayda Türk Lirası %15'e yakın değer kaybetti. Evet. Hı -hı. Diğer ülke, yani benzer kategorideki Güney Afrika, Brezilya bu ülkelerin paraları ee, ...en fazla %3-4... Evet. Yani kırılgan beşli de Türkiye şimdi en kötü durumda sanırım... ...değil mi bu kırılgan tabii, tabii. sayılan kırılgan beşli? Tabii tabii yani bu kırılganlık açısından da zaten Hı -hı. bu politik kriz... ...patlamasaydı bile ciddi handikaplar vardı... ...bu politik kriz Hı -hı. üstüne tüy dikti derler Hı -hı. ya tam öyle Hı -hı. oldu. Hı -hı. Bununla beraber evet yani bütün şeyler... Gerili ufakta bütün yatırımlar, projeler bir duraksama, belki hı hı. iptal, belki gözden geçirme, ayıklanma, bütün bunlara muhtaç olacaklar. Fakat bir yandan da şimdi oradaki oda yeri Ağaçlı, Akpınar ve Yeniköy'e, şu anda oradaki köylüye mülkleri üzerine işte acele kamulaştırma çıktı. Şu anda tebligatlar gidiyor. Hı hı. Şimdi bir de böyle ciddi bir gidişat da var gibi hani bunun ardında şey olabilir mi acaba işte o Betam raporunda da vardı bu Bahçeşehir Üniversitesi'ne Seyfettin Gürsel'in yani en başından bu şirketler zaten havalimanını yapsalar dahi çok para kazanamayacaklarını biliyorlar. Ama biz çevreyi yağmalarız hani öyle demiyor tabii rapor da hani biz böyle şey inşaata açarız. Ve e, bu şekilde e, kazanırız, e, para kazanırız, çarkı döndürürüz gibi. Şimdi bir de bir yeni İstanbul projesi bir açıklandı, bir açıklanmadı, bir tuhaf e, firma açıklayan. Burada böyle bir niyette olabilir mi havalimanının bahanesiyle? Şimdi, evet yani o metam raporunda da bahsediliyor yani 7500 Hı -hı. hektar e, taahhüt edilmiş e, bu projeyi alanlara. Halbuki e, bu emsalde bir havaalanının ihtiyacı e, taş çatlasa 3.500 ekstra geri kalanı ne ya, amaçla ya, tavsiye evet, ediliyor evet, falan diye. Evet, var, Şimdi evet. yalnız e, orada hani uyanıklık yapıp e, hiç olmazsa araziyi e, kamulaştırılan araziyi e, uhtermize alalım da bundan tasarruf edelim e, yapamazlar. Yani bu paketin, paket bir bütündür. Yani hı hı. bu e, hı hı. şey e, hı hı. o kadar... E, Allah Türk'e gitmez bu işler. Ee, Hı -hı. Ama şu olabilir, e, kamulaştırmayla e, beraber e, proje ilerliyormuş gibi görünür. Dolayısıyla belki finansörleri ikna Hı -hı. edici bir Hı -hı. E, adım olabilir bu. Hı -hı. Yani şu finansörler bunu hala ham bir proje görüyor olabilirler. Hı -hı. Ama işte e, kamulaştırılmış arazisi de getirip teslim edilmiş bir proje olunca ee, finansmana daha açık Hı -hı. yakın e, Hı -hı. görünebilirler. Ee, böyle bir e, cazibe yaratmak için Anladım. yapılmış olabilir. Peki ben bir son soruyla bitirmek istiyorum. Şimdi bu şeyde bir iki ay önce sanırım hatırlamıyorum şimdi de e, yurt dışında bir ekonomi haberlerinde şey vardı bu e, balon patlayacak en sonunda konut balonu ve burada hmm. ikinci şeyde Türkiye'yi falan gösteriyordu ama şu aşamada bu galiba Türkiye'ye biri geldi hatta Çin'e ikaz ediyor işte Çin'de nasıl e, tehlike olduğunu Vallahi, falan. Bu, bu şimdi haydi haydi patlatır <gülüyor> şimdi bu e, biraz e, zaman e, erken e, yani bunu hı -hı, şey yapmak hı -hı. ama biz bunun sonuçlarını hemen görmeye başlarız bir kere e, bu dolar kuruyla başlamış yatırımlar e, yakında e, Değil harç bir ya, inşaata paylaşıyor. Ya. Yani biz çok şantiye yarım kalır. Bir, iki, e, yapılmış olanların e, satışı e, ya, tabii, dolar bağlı. kuruna göre evet. ayarlanmaya evet. kalkılırsa hepsinin mi? fiyatları Hı -hı. yükselecek. Hı -hı. Alıcı çıkmayacak, talep düşecek. Evet. E, yani bu e, arka işte... E, <gülüyor> piyasada ciddi bir daralma olmaya başlarsa birçok iş yerinden insanlar işlerinden olacaklar hane gelirleri hı hı, hı. düşecek ve e, taksitlerini ödeyemez. Hı hı. Duruma gelecekler vesaire yani bütün bunlar işte balonun patlaması dediğinizde böyle bir şey yani evdekini satamamak mevcutlara da devam yani ettirememek. Üretemeyen bir ekonominin inşaata bağımlı bir ekonominin galiba e, biz burada ceremelerin hep birlikte ee, evet, çekeceğiz? Evet, yani? Evet. Yani. yani bu e, ekonomik olarak böyleydi Hı -hı, politik olarak da bu da, kadar evet. sakat bir yapılanmanın ya, ya. E, Hı -hı. doğrusu bütün Hı -hı. bu topluma üreteceği de çok ağır bir fatura var. Ben yani toplumda bunu ne kadar hak ettim diye oturup düşünmeli. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gelderim. İyi günler. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler programın başında Sayın Mustafa Sönmezle Ağustos ayında yaptığımız mülakatı dinlediniz. Ardından... Bugün gelişmeler ışığında tekrar kendisine telefonla bağlanarak kendisinin düşüncelerini aldık. Bir duyuruyla bitirmek istiyoruz. Kuzey Ormanları savunmasının bir çağrısı var. İstanbul'un şehir ve köy sakinleri Ağaçlı Eyleminde buluşuyor diyorlar. Burada arazileri kamulaştırılan o da yeri Ağaçlı Akpınar ve Yeniköy köylülerinin yanında olacaklarını bildiriyorlar. Cumartesi günü. 25 Ocak saat 12'de yarın saat 12'de ağaçla kavşağında bir eylem gerçekleştirecekler. Face ve Twitter üzerinden de nerede nasıl buluşulacağını ve ulaşımın nasıl olacağını öğrenebilirsiniz. Bütün İstanbul'u köylülerine sahip çıkmaya desteğe çağırıyorlar. Evet son ıhlamur ağacını korumaya desteğe çağırıyorlar.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 hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41